Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiahum bi ihsanin ila yevmeddin ama va'd babul ekli mimma yelih ve va'dihi ve te'dibihi men yusi'u eklehu Yemek adabından bir adab da burada bize öğretilen insanın geçen haftaki dersimizde söylemiştik Önünden yemesi. Yemeği önünden yemesi. Ve yani sünnete göre, İslami adaba göre yemeğin tek bir tastan, tek bir tepsiden ortak olarak yemesi. Ki bereket de budur. Bereket bundadır. Bereket bundadır. Öyle ortaya konulan bir tepsi de on kişi, beş kişi yemek yediği zaman yemek yediği zaman sünnet olan nedir? kişinin önünden yemesi. Tabi yemek tek çeşitse diye böyle güzel bir tafsir getirecek Sâlel-Hüseyin'in Rahimahullah'tan, onun güzel fıkhından. Ama yemek de diyelim, yemek türlü yemeği. Yani patlıcan var, patates var, biber var, et var değil mi? Türlü yemeği. Etler, sen eti seviyorsun, etler öbür tarafta. Patatesler de senin önüne gelmiş. Burada diyor ki, sen etten ne yapabilirsin, oradan alabilirsin. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemekte ne yapardı? Kabağı seçerdi. Ama tek çeşit bir yemek olduğunu düşünün. Pilav ve tavuk orada nedir önünden yiyeceksin kendi önünden yiyeceksin böyle yapmayan karşında oturmuş yemek yiyorsunuz birisinin eli tepside geziyor buradaki davranış ne olmalı orada övteceksin onu öğreteceksin zaten Emri bir var olmadığı için, nehiye anil münker olmadığı için her geçen gün Müslümanlar dinlerinin cahil olmaya başladılar, sünnetin cahil olmaya başladılar, değil mi? Ve öyle bir hale geldik ki Allah Allah diyor ya, bu da mı sünnet yani? Bunu sünnet olduğunu bilmiyordum hocam diyor. Neden bu kaynaklanıyor? Çünkü ne yapıyor? Uyarmıyoruz. Adam sol eliyle yiyor, uyarmıyoruz. Yemek bahsinden bahsediyorum. Önünden değil, karşı taraftan yiyor, bahsetmiyoruz. E bu kim? Biz uyarmazsak, biz bahsetmezsek, bu sünneti öğretmezsek, kim onu öğretecek? Bırakın artık sokakta dışarıdaki emri bir mağrufu. İnsanlar artık evinin içinde. Babasıyla birlikte, annesiyle birlikte, çoluğuyla, çoluğuyla birlikte yemek yiyor. Sol eliyle yiyor karşısındaki adam. Ona uyarmıyor. Maalesef. Diğer konularda da, sadece yemek bahsi değil, sünnete sarılma konusunda, değil mi? Haramlardan uzak durma konusunda, Sürekli birbirimize nasihat etmek zorundayız arkadaşlar. Adam sigara içiyor. Ya kardeş Allah'tan kork. Bu sigara içmek haramdır. Adam ispal yapıyor. pantolon uzatmış, paçalarını uzatmış onunla geziyor. Ya Allah'tan kork. Bu haramdır. Değil mi? Adam sakallarını kesiyor. Allah'tan kork. Bak bu haramdır. Bu seni ateşe götürür. Ne yapacağız? Bunları sürekli kardeşlerimize, birbirimize tavsiye edeceğiz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşünüyor musunuz? Küçük bir çocuğa yemek konusunda uyarı yapıyor. Kim o Çocuk. Ömer İbn-i Ebi Seleme. Kim bu Ömer? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlendiği hanımının çocuğu. Kim o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlendiği hanımı? Ummu Seleme. Ummu Seleme Ebu Seleme'nin eşi, hanımı. Ebu Seleme'yi çok seviyor. Amcasının oğlu. Ama Ebu Selim'e vefat ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenazesine gelmiş. Gözler açık. Ebu Seleman'ın Aleyhisselam gözlerini kapatıyor. Diyor ki ruh bedenden çıktığı zaman gözler ne onun peşinden takip eder. Geliyor. İlk yaptığı Ebu Seleman'ın ne yapması? Gözünü kapaması. Bakıyor ki Ebu Seleman'ın ailesi vafileler içinde. Hatırlarsınız. Cenaze bahsinde işlemiştik. Dualar ediyorlar ya kahrolduk, mahvolduk, helak olduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ne yapmayın kendi size beddua etmeyin diyor. Çünkü diyor melekler ne yapar? Sizlerin söylediğiniz şeylere amin. amin der. Adam çocuğuna Allah belanı versin. Kızıyor. Allah seni kahretsin. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Melekler amin der. Dersen ki Allah sana hidayet eylesin. Yani şeytan öyle bir oyun oynuyor ki insanların diline kadar işlemiş bu. Sadece Türkler diyor, Araplarda da var bu. Adam kızıyor. Diyor ki Allah ee, Allah seni kat, kat, katle eylesin. Kahre eylesin. Helak eylesin. Çocuğun kızıyor? Böyle diyor. Halbuki Heda Allah. Allah sana hidayet eylesin. Allah seni ıslah eylesin. Allah seni cennetine koysun. Hem yani çünkü insan böyle bir durumda kızdığı zaman bir şey söylemek ister ya böyle kendini rahatlatmak için böyle bir şey. Ağzını neye alıştırman lazım? Güzel olan duaya alıştırman lazım. Bedduaya değil. Bazen insanlar görüyorum. Adam kızıyor. Kendine bile dua eden, insan eden insanlar var. Allah beni helak eylesin. Allah beni mahve Böyle şey mi olur? Nasıl yapabilirim ben bu hatayı? Melekler ne diyor senin bu sözlerine, bu duana? Amin diyor. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor. Ebu Seleme'ye. Allah'ım diyor Ebu Seleme'yi mağfiret eyle. Bağışla. Onun diyor derecesini yükselt. Derecesini yükselt. Ondan sonra onun ardından da ona güzel bir halife ver. Yani onun ailesine, onun ehline güzel bir halife ver. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu duası icabet olunuyor. O aileye halife olarak Allah'ın atadığı sorumlu olan kimse kim oluyor? Kendisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi. Yani ağzı güzel duaya alıştırmanın şeylerini görüyor musunuz arkadaşlar? Tabi Ummu Selem'e de dua ediyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir musibet isabet ettiğinde öğrettiği bir dua var. Ne diyor? Allah'ın me'curni fi musibeti. Başarı bela geldiği zaman bu dua yok. Allah'ın me'curni fi musibeti. Allah'ım benim başıma verdiğim bu musibetimde bana ecir ver. Bana ecir ver. Vahlufli hayran minha. Ve bu musibetin ardından bana güzel bir hayırlı iş nasip edin. hayırlı Hayırlı olanını ver. Bunu okuyor Ummu Selem'e başına gelen o musibet olunca, çok sevdiği eşini kaybedince, rivayetlerde geliyor ki, iddeti biter bitmez, Ummu Seleme'nin iddeti doluyor. Dolu gün, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ondan nişanlanıyor. Şerefe bakın. İşte, Omar İbn-i Ebi Seleme, hadisinin ravisi, bu çocuk, diyor ki, kuntu gulamen fi hicr-i Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde yanında yetişen küçük bir çocuktum. Babası ölmüş, küçük bir çocuk. Annesi kimin evlenmiş? Rasulullah sallallahu aleyhi ve evlenmiş. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ne oluyor bu çocuğun?" Ne diyoruz ona? Üvey babası diyoruz. Aleyhisselatü vesselam onu büyütürüyor, yetiştiriyor. Eğitiyor. Diyor ki, "Benim diyor yemek Oturduğumuz zaman elim Sini de Yemek yediğimiz o kapta gelir giderdi Bir oradan yiyor bir buradan yiyor bir buradan yiyor Küçük çocuk Değil mi? Fekaleli Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki Ya gulem Semmillah Ey evlat ey çocuk Semmillah Önce ne yap? Bismillah de. Yemeğe cumburla patlama. Bak çocuğa öğretmiş. Küçük çocuğa. Selam, o çocuk bu ümmete bunu aktarıyor. Yani küçük diye küçümsemeyin. Küçük yaşta öğretilen, eğitilen çocuklar o edebe, o adabe o kadar çok bağlı kalıyorlar ki büyüdükleri zaman onları bu edepten, bu ahlaktan, İslami ahlaktan, sünnetten çekip almak çok zor. Ama bugün adam 40 yaşına gelmiş, öğrenmemiş, hala besmele çekme konusunda aynı sıkıntıyı yaşıyor. Ya yine unuttuk diyor. Niye? Çünkü küçük yaşta öğretmemişler. Yine bakıyorsun ki sol eliyle yemek yiyorsun karşında, bu kadar sakalı var. Sol eliyle ekmek yiyor. Çorbayı sağ eliyle çözüyor. Niye? Çünkü küçük yaşta kimse ona yapmamış? Bunu öğretmemiş, söylememiş. Sizler de çocuklarınıza ne yapın arkadaşlar? Bu sünneti öğretin. Bunun dışındaki diğer sünnetleri de öğretin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Sağ elin Bismillah de ve sağ elin Ve kul mimmâ yelik Ve önünden ye. Bu şekilde Aleyhisselatü Vesselam ona ne yapıyor? İslami adabı, İslami edebi öğretiyor. Bu babtaki son hadis Seleme İbnül akwa radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Enne raculen ekele inde Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem bişimâlihî. Şey bir adam geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sol eliyle yemek yiyor. Sol eliyle yemek Ve kâle kul biyemînik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sağ elinle ye. Yemeği sağ elinle Adama sağ elinle yemesini söylüyor. Kâle <gülüyor> la Adam diyor ki yapamıyorum. Tabi ki Rivayet'in devamında da geliyor. Kibirinden böyle söylüyor. Ya, şimdi de var öyle bazı insanlar. Sadece sol, sol elle yemekle alakalı değil. Adam abi nasip ediyorsun de, sigarayı bırakamıyorum böyle böyle şey. Haramları bırakma konusunda böyle. Yani sanki ona haram değilmiş gibi davranıyor. Ya, yapamıyorum böyle konuşmasında, şeyinde o kibiri hissediyorsun değil, görüyorsun. Bu adam diyor ki yapamıyorum. Böyle kibirli bir şekilde. Alesa sallam diyor ki "Lestatata yapamıyasın." Alesa sallam ne yaptı adama? beddua dua et." "Sâil yemesini söyledi, tavsiye etti, emretti." Dedi ki "Yapamıyorum." Onun için sünnete karşı edepli olmak lazım arkadaşlar. Yani sünnete karşı maalesef bizim toplumumuzda böyle bir gevşeklik var. Sünnet, sakal sünnet paça kesin bile değil zaten. Yani, Hele. Hades vesselam, bakın bu adama dua ediyor. Hele bir de kibir varsa sünnete muhalefet eden insanda Allah muhafaza. diyor ki yiyemezce. Yani sol kaldıramayacak. Ma menaa'u illa'l kibr. Diyor ki abi bu adamı sağ eliyle yemek yemekten alıkoyan şey neydi? Kibri. Birisi ona Emri bil ma'ruf bulunuyor. Kardeşim böyle yapıyor. Tamam tamam. Biz de biliyoruz? Değil mi? Yani biz de okuduk bu hadisleri. Bize öğretme. Böyle insanlar da çok arkadaşlar. Biz de böyle diyoruz. Fe ma'rafaha ila fi. Ardından ardından bu adam sol elini ağzına ne yapamıyor arkadaşlar? Kaldıramıyor, götüremiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Bed duası orada ne oluyor? Allah tarafından icabet olunuyor. Ve bu şekilde bu adam ağzını, elini ağzına götüremiyor. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü la ilahe illa ente estağfirullah ve tuğbul